Karanlık sisli bir İzmit gecesi, Tripteyim yine elimde resmi çok koydu, Elveda deyip gitmesi, Bu kalbim onu harbiden çok sevdi, Herkesin yanında var sevgilisi, Bize ters soyuz olmadı kibiri olmasın, İstemem sahte sevgili bir seni sevdim anlayamadın ki Gözlerin vardı beni benden alan Sözlerin vardı ya hiç tutulmayan Onsuzken dayan yüreğim dayan Senin sevgin harbiden büyük yalan Seninle evlilik hayali kur. İzmit'te mutlu bir yaşamı umduk Her neyse ben resminle abunurum Şimdi ben çekip gidiyorum Lay lay lay lay, lay. Sen benim aşkımı hebeş tanmışsın Yüzün yok ilk besteyi dinlemeye Senin sevgin harbiden de vaksate Seni ben görünce kalbim titriyor Elim ayağıma hep dolanıyor Geceler nedense sabah olmuyor Senin yokluğun neden çekilmiyor çarşıda Görmüştüm seni bir yerde, bir de baktım elleri yerlerinde. Demiştim dayan yüreğim diye, sen de değmezmişsin benim sevgime. Her gece başka bir sıkıntı çıkar, ellerim ellerin inan Sen yokken hangi madde kafa yapar benim Altyazı